Sofi oradan tekrar fark makamına dönüp, kulluk makamı iniyor. Halk dönüp halkı ancak hakkın zuhuru olması bakımından var diyor. Adam fenakülla pekabülah derecelerine yükselmiş fakat abdestini namazını terk etmiyor. Tekrar o, o, Allah ben kulum diyor. Deniyor kulluk vazifelerini yapıyor ve ona on diyor ki e, Hak ancak Allah'ın zuhuru olduğu için oluyor. onu efendim, var biliyor. Hakkı da her varlıktan o varlığın istihad, istidadına göre zuhur eden hep bir mutlak varlık oldan gibir. Şimdi herkesin fikrini bir Allah biliyor, dedi mi yani ay ayra Ama bir kafit var. Ama kimsenin şimdi Allah belini dördünü olmuş. Bu yanlış. Bu bu kapattı. Allah bu parçanı kapatsın ki o cennet cehennem bana aktıyor ama bir yerde. Dayak yağı istedir beni, dayaktır öldürsün diyor. Hiç umurumda değil, hop hop hop, ben kurum, Allah diyor. Beşmiş şey gidemiyorum. Yunus Emre, şimdi herkesin gönlünde cennet, cennet var değil mi? Herkes cennet, cennet isterdi. Ama o ne diyor? Bana seni gerek, cennet cennet dedikleri, bir kök bulmaz, birkaç koy, bir koy, birkaç koy, birkaç koy diyor. Bana onlar lazım değil, bana sen lazım diyor. Bunu da o cennet umurumda değil onun. Ama bu da Allah fikrinde. Ha. O zaman tamam, o cenneti istersen, inşallah bulur, öbürkü de Allah istersen, inşallah o da hareketini bulur. İşte bu tasavvuf hareketinin renkliğidir, ancak şeriatla birleşirler, katiyen şeriatla ayrı yoktur, bu kul, Allah hakkıdır, şeriat. Öbür tarafı aşk. İlahi aşk, Allah aşkı duyuş, budur. Ee, yani bir de aşk, aşkın tarifi de var Herkes aşkı tarif etmiştir. Doğru doğru onun kafi değildir. Herkes kendine göre aşkı doğru olaraktan tarif eder. Ama doğru tarif edebildiği kadar doğru ama kafi değildir. Allah, Allah aşkını anlatamaz ki. Al, aşkı yaşamak lazım içimde, aşk denen o büyük duyguyu yaşamak lazım. Bunu anlatamazsın zaten, ben şöyle yaşadım, anlatamazsın. Yürü de kafir, duyduğun heyecanı anlatmaya yürü de kafir gelmesin. Aşk, aşk denen şey budur. Aşk olsun, aşkın seni her yerde onu, her yerde, her an onu, onun onun yakar, onun kalkar, onun gezer, onu tozar. Her yerde, onun yediğinde, içtiğinde hepsini o vardı. Aşktır, yaşanır. Eğit tasavvuf mı bunu yaşanır? Ama derece derece yaşanır. Atatürk hemen ben tüm hayatımı yaşanmıştır. Sevgili görmeyen işte o da kabul etmiştir. Bir budur aşktan başka bir, bir aleme geçmedir. İlah sesisi. O bütün her şey oydu çünkü. Oydu. O, bana ancak nasıl bir midilin bunun apetik değil yoktur. Bir kelime yoktur. Ancak yaşayış o kalbi bir şeydir. Demek ki cem makamına ulaşan sopi oradan tekrar farklı makamına dönen ibadetini yapar. Dönem halkı ancak Allah'ın tecellişü zuhuru bakımından bilir. Bu kadar halka Allah burada zuhur etmişti. Bunca insan bunu dedi. Zuhur olur. Efendim. Hakkı da her varlıktan o varlığın istidadına göre. Dedimiz seni anladım Allah. Başka değil. Ama o Allah'ım manaya bakmayın başka Seninki, benimki, hepsi şurada kalmış biz bize. Allah başka başı telak ederiz. Biz. Onda her şeyi yaratan tek mutlak olamaz. Onda öyle biliriz. Anayız an an an an çünkü. Demek ki halk Allah'ın zuhurudur. Onu öyle o, o zuhuru da meydana getiren Allah'tır. Onu da Bu böyle, bu ne? Farkta Allah aynı sen ayrısın. Ve Tevhid de onunla sen bilsin. Çünkü sen de olur. vardır. Asla, bakmışım aklına çıkıyorum. Asla zatı araya Aleyh'e bakın. Nehmet de ben Allah'ım bir hakkım, Allah'ım dedi. Ama belasını buldu, bir sivri silah kurban gitti. O Allah'ın zatı, ben dedi, Firavun da öyle dedi, o da denizde boğuldu gitti ama mahsul öyle demedi. Allah bende dedi. Ee, İsmail-i Mahsuk'e Hazretleri da Allah'ım, Allah'ım diye zikret ben Allah'ım, fikri hakkı oyunca, o cahilce, o cahilce, ben Allah'ım, ben Allah'ım diyerekten de anladılar ki o Allah'ım, benim Allah'ım, benim Allah'ım kelime şey, ben Allah'ım, ben Allah'ım diye anladılar. İtman-ı Marşu Hazretleri şehit öldüler. Ama ödeme Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, beni zikretti. Benim Allah'ım, Allah'ım, beni zikrediyor. Ama o halk cahil ''Ben Allah'ım, ben Allah'ım'' diye anladı. Bismillahirrahmanirrahim ee, hmm. o, şu Hazretleri ayakta şöyle dediler, aynı şey, aynı kelimeler, aynı kelimeler, sıfrası değişiyor, öyle, öyle söylüyorlar. Herkesin telakkesi, anlayışı başka türlü ama gayet değil, o. Fark, hak ile hakkın ayrılığı ve Kulun ayrı, ayrı ayrı ayrıcalığıdır. Allah hak aynı şey değil Bakın hak sıfat İsmi yerin tutmaz Allah ama bir iki sıfat vardır ki Allah yerin tutar. Hu Allah demek, hak Allah demek, Rabb Allah demek ama kabündesin. İnsanın gönlünde kavime taşer, tam Allah'ın kelimesine karşı Kelimeleri seçerken de onu seçmek lazım. Bu çocuk oyuncağı değildir kelimeyle. İşte onun için İslam ve evet, tasavvuf çok büyük ilim isteyen, kültür isteyen bir şeydir. Onun için e, cahiller, tarikata girmiş cahiller, yobazlığa kaçarlar. Ve bazen kaçar. Niye? ilimleri yoktur. Nevlevilik öyle değildir. O öğretir. Nevlevilik öğretir. Şimdi bak biz kaç ayırıp biz senden de buradayız. Ya bir bir, bir, bir karış var gittik mi? Öğreniyoruz. Yeni, yeni bir bilgide kafalar sokması olur. Başka bir kültürden gelmişlerdir. O kültürü yani bu yerleştirmeni yerleştirmek de Olmasla cemde olmaz. Sen parkı üretti desen cemide bulamazsın. Çünkü parkta sen o aldat sen kurdun ama onun arkası parktır. Evet. Onu bilmezsen cemini bilemezsin. Ayrılık olmazsa birleşme olur mu? Şimdi bir aileyiz ihtiyac herkes seni gizliyor bir müte ay ay ay ayrıldık birbirimize ayrı bir düşün bir ama geldiği zaman yine birleşiyoruz aynı tekeri bir e, siz bizler ayrı gitmesi gerektiğini tekrar kavuşma olur muydu? diye olmaz cemiyeti bir durgunlu dolu olur diyor ama kul farkı olmazsa yani Allah da kul farkı olmazsa Kuluk ortadan Tabii Tabi bir yerde Allah, Allah var, kul yok. fark olmayacak. O zaman hepsi tevhidli ama, Kulluk mevcut. Ama bu bu, bu biri bir tevhiddir. Kulluk da olacak. Tevhid yoksa, ama kulluk olsa, tevhid olmaz. Tevhid yoksa, kulluk da olmaz. İkisi birbirini yapacak kardeşler. Bir olmaz, bir de olmazsa. Kulluk, Ubudiyet, diyecek, kulun vasıfları, ubu diyecek e ibadet eder. Ubudiyet, ibadet. Kulun vasıfları nedir? İbadet eder. Tabi fark olmazsa kulut ortaya kalkacağı gibi ubu ibadet etmek de ortaya çıkar. Kul, ibadet edecektir kul o kalkarsa ibadet edecek kimse olmaz o zaman da ibadet de bu gibi birisi kalkar. Ne kim ne bağ Kul olacak ki Allah olsun. Kul yoksa Allah Allah kim anlayacak? Hayvan mı anlayacak? Bitki mi anlayacak. Bu anedek ama Allah bu hakkı bu kuluna vermiş. İnsana vermiş. Ben kendimi anlatacak bir varlık yaratacağım. Beni anlayacak bir varlık yaratacağım. Benim kendi onu göreceğim aynı aynı kul. <gülüyor> e, kul yoksa Allah Allah, Allah Abdülkadir yanlış bir ifade yan Allah kaneşin soğuması Allah kaneşin soğuması. Bu bir karmaşık bir şey. Ama ağır esat yapmaz efendime Kul olacak ki Allah olsun. Burada Allah olsun ve Allah fikri olsun. Yanlış asıl, yani yazılmış. Kul olmazsa ibadeti kim yapacak? Allah'ın ibadeti ne olacak? Kul ki Allah'a ibadet olsun. Kedi de kul, köpek de kul, havlamak orada miyavlarına böyle ibadet geliyor. Allah Teala alemine rahmet olsun diye gönderdiği, varlık aleminin nurundan yarattığı Muhammed'e bile kulum demişti. Yani. Orada bu kulluğu kabul etmiştir, altına attı, Allah'ın kulu ve Resulü imzası altına meydan etmiştir. Bakın, kulluğu başka söylüyor. Allah'ın kulu diyor başında, arkasından da Resulü diyor, Resulü demiyor başta. Işte. Başka söylüyor, ondan sonra Resulü'nü söylüyor. Başka Resulü'nün de kulu demiyor. Allah'ın kulu ve Resulü diyor, Şimdi kulluğunu başa koyuyor. Kişi, kulluk bilincinden bir an olsun sapmamalı, her bir kurum, ben Bu, kuruyorum, esas bu. Ayla ve olsan, peygamber de olsan <gülüyor> Aşkı, imanı, ameli, fikri, zikri ve bütün imkanlarıyla Allah'a yönelip koşmalı, O'nun rızasına boyun, boyun kesip, tecellilerine market olmalı, tecelliler onda, o üstünde olmalı, onun ile nurlanmalı, aydınlanmalı. Aydınlatmalı, ilahi tecellilerin tuğluna bu boyutlarına birine, Hakk'a dönüşün sepeberlik içerisinde yaşamalıdır. Bir gün nasıl Hakk'a döneceğiz, Bunun yanıcı yok, döneceğiz. Onun hazır daima sepebeli sebebeli dedi. hani suç zamanında e, halbe hazırlık yapılır ya, öyle bir şey bu. Sen de iyilik bunu onu kavuştuktan sonra bir tek hazırlıklarını şimdiden yapan lazım. Nedir? Doğru olman, dürüst olman, derse, herkese karşı iyi davranman. Bunlar, iyi insanların, iyi, iyi kul olman. sepebeli var. Kul, Yaradanına giden yolun yolcusudur. Bir yolda gidip kimimiz yolun başında, kimimiz yoluna, yoluna, yoluna gelmişiz, başka. Bir yerden bir yere gitmek için iki ayrı yer olmak gerektir. Yolcunun bir çıkış noktası vardır Bir de varış noktası. Yol bu iki nokta arasında yapılıyor. Sefer hızlıdır. Kulluk ve Allah'tır. Bu yolun çıkış noktası kurduk. Sonca Allah Allah Allah varacaksin. Ağaç şehrine çıktın, beş şehrine varacaksın. Ve benim beş şehir yurduğun sonu, sonra Allah'a kavuşmak. Allah'a Allah'a varmak vardır. Kul kulduk yolunda Rabbine doğru sefer eder. Evet o o milliyet, ibadetlerle Allah'a karşı bir Bittiğimiz yol, yol sefer, bu seferde kulluk yoldan işte e, e, e, e, e, e, namazlar, abdestler, e, e, e, ibadetler, iyilikler, kötülük, neyse, bu kulluğun yoludur. Bu yol, kulluk ne kadar sürerse süsün, ne kadar sürat olursa olsun bir noktada nokta olur. Yönün sonu. Bu yol burada biter. Onun hesabında daha evdeki hayatında yaşasın öyle başka. Kul belli bir çizgisinin bir çizgin ötesine geçemez. Kul, kulun cisseten öleri geçemez. Kur'an-ı Kerim'de "Allah olsun onu siktle ilmihanın yanında önceden bir defa görmüştü cennetin mevaadını yanında." Buyur bu biraz başka bir şey olmuş ama şimdi Burası bir görev bitireceğiz, ee, alır gelecek kadar var. Yolun son, müntiha. Sitre müntiha. Nedir sitre? Gökte de bir kapı, bir kapı, müntayı. Müntiha son demektir. İşin son müntiha. Sitre müntiha, varla son noktaya Yani şimdi şu, o Hz. Peygamberin sitre müntihasıdır. Senin sitre müntahın vardır. Benim de bir sitre vardır. Herkesin sitre müntahı vardır. Hazreti Peygamber'in sitre müntahı sonsuzlukta. Benim sitre müntahım şurada. Yani sitre müntaha aklın ulaşabildiği son nokta. Sitre müntaha aklın Ulaşabildiği son noktayı, benim sitremimde şuradadır. Seninki on metre ileride, belki bir de ileride, senin aklın benden 100, 100 metre daha ileridir. Bu herkesin bir sitreminde. Hz. Peygamber'in sitremindesi, sonsuzluk, huzurda. Oraya kadar Hz. Cebrail'in reka kalbinde gidiyorum. Hz. Cebrail, dünya şartlarında senin aklın demektir. Bizim Cebrail'imiz, aklımızdur. Ha! Hazreti Cebrail diye bir melek yok demek değil. Haşa! O var. Fakat insana yol gösteren aklıdır. O, o Hazreti Cebrail bizim var. Onun için biz, Hazreti, bizim aklımız şöyle kadar. Bizi götürür. Başka bir üç kilo külübeş kilo öteye gider ama bir alakalı gider. Hazreti Peygamberin sitem müthansı Cebrail onun aklının son noktaya kadar gitti. Harim kapısına kadar, Allah'ın Allah sahasının yoluna kadar gitti. Onu sonra Cihafayar akıl dedi ki, ben buradan öteye gidemem. Cihafayar sen git dedi, ben gidemem. Akıl gidemiyor ondan sonra. Hazreti Peygamber orada Hazreti Cihafayar'ı bıraktı. Allah aşkı ödüyor diye yoluna devam etti. Bir yerde konuştu. Makamına geçti. Bu ne evecet peygamberlerini makamına uğrattı. Bütün kainat ona gösterildi. Hepsi gösterildi. Ama sır demedi. Söylemeyeceksin. Siz abi ve bütün kainatı gösteriyorlar. Yani üç şerlin döndü. Beş vakit namaz. Bakara suresinin son iki ayeti ve. Ee, Allah'ın birliğini varlığını kabul eden insanın hepsi cennete girecek. Ama başka cezasını çekeceği gün kadar sonra cennete girecek. Varlığı yok eder. La ilahe illallah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem cennete girecek. İstamenet adı Ama diğer diğer sırları bir tek bakalım söylemeye mecbur değil cennet gösteriyor, cehennem gösteriyor, bütün kâinat gösteriyor diye. Kâinatı sırrı kendisine veriyor diye. Ama sussun. Kimse söylemedi. Bir şahinin bir sözü vardı, şimdi hatırlamıyorum kim söyledi. O sırları söyleseydi diyor, Allah'a ibadet eden kimse kalmazdı. Öyle, Çünkü öyle bir raf var ki Allah'ın rafından bahsediyor ki orada, yani demek ki cenneti tüm Müslümanları Dedi ki, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen cennete girecek, evet. hepsi cennete girdiğini gördü Begabar Efendimiz. Evet. Hepsi gülüyor, ancak işte bir kısım, bu hak halk hususunda zaten onların da cezasını çektiğinden sonra cennete gelecek. Zaten benim yanıma hatlam gelmeyin diyor. Kul hakkıyla gelmeyin. Kulak. Ama bu kusade insan değil. Hayvanlar gibi. Hayvanlar gibi. O da o da o da o da yaralı bir şey. Birikiydi arkadaşım. O da gebe yeni bir ağaç yetişmiş filan da doymamış burda burada da kes. Oğlum nasıl? Hepsi böyle. Sonuçta şurada birkaç satır daha yer var. Peygamber Efendimiz'in mirajında, Cevgail Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sitel kadar geldi. O da Hazreti Cevam'da diyor ki, Ya Resulullah bir adım daha atarsam yanarım dedi. Şimdi aklımızın erdiği bir yere kadar gittik, bizi birisi alsa, bir çocuğu anlasa, anlasa, anlasa, hadi ande, bak biri geldi artık aklım durdu. Ya bazı anlatırsan, ya beni şey dolumdan şaşırım, de. O da bu, bırakırım. Yanmak yok, yanarım, dolmak şaşırır, yok. Yanarım, dedi. Çünkü geldikleri çizgi, yaratılmışların varabileceği son çizgiydi. Hz. Muhammed en büyük akıldı, ilk yaratılmış akıldı. Son çizgiye kadar gitti, en büyük akıl oydu. Gidebildi, onun gidebildi sonrakıyla. Biz gidemeyiz ki yolun e, bir, bir yerde kalıyoruz, dört yerde kalıyoruz. O tuttu, en büyük atıl oradaydı. Ondan ötesi sonsuz kudretin haremiydi. Sonsuz kudret Allah. Allah'ın sahası olan, günsürdüğü yer. Bu da biraz e, anlaşıklı bir şey değil. Mesela fikir olarak da, olarak da. Ve o, Haleme yaratılmış olan giremez. O bilgiye yaratılmış, hiç kimse o bilgiye sahip olamazdı manasındadır. Orası Allah'lık tahtı idi. Şimdi nedir? Yaratıcı, yüceliğin sonu olmayan halemine girmek, girebilmek yaratılmış olanın kârı değildir. Allah'ın oradaki sahası, bilgi sahasına Yaratılma sahası, yaratık sahasına girebilmek insanın adli değil. Derin dediğim en kızartılmış e, ol. Bu terazi, bu ağırlığı hiç çekmez. Akıl bunu kapat edemez. Şimdi diyor bu çok ama herhalde bu anlaşılır gibi bir da daha söyleyecek. Var mı buraya kadar biraz an önce bir mevzu. Ama yavaş yavaş böyle bunu annemen çalışırız. Halim kapısı ne demek acaba? Halim kapısı. He? Halim kapısına kadar dediniz ya. Allah'ın, Allah'ın bilgi kapısı. Bilgi kapısı. Allah'ın sır kapısı daha doğrusu. Allah'ın sırlarla dolu bilemeyiz ki. O kapıya zaten peygamber gitmiş. Bir de, ee, ee, ee, hali eden e, peygamberlerden bir yere edenlere var ama hali hayata yerde. Yalnız e, kastamonu'nun Kastamonu, bir var evet. Onun gibi, e, kitapçığı var. Orada orada gösterir. Hatti Peygamber giderken ya da Cebrail yanında giderken, e, diyor ki, Hazreti Peygamber böyle yemyeşil ruhu sema ediyor. Kendini de sema ediyor. Ya, ya Cebrail, bu çarheden pul kimdir ki? Diyor. diyor ki, senin çok sevgili arkadaşın, Ebu Bekir'e sıttığın sonundan gelecek, bir diyeceğim de e, e, yanlışları düzelticek. Yani şimdi de e, yanlış anlaşılmış var diye yanlışlar sapun şeyler düzeltecek. Ne yani. bir anadır çıkar dedi. Semad dedi. O da bir bu kastolunülükteki. Hep yani işte Allah zevki böyle. Yani Hazreti Peygamberi Miraç'ta gören tek insan değil. Atepirici bu da öyle bir e, terk sevgi var. Onu sevdiğim, aşkı büyük, onu öyle, ya, da onu da görmüyor. Ben o da tövbe diye efendim, bir öyle, şey, bir günah günah çıkarttım. Onu, onu, onu da günah çekiyor. Onu aldık ki Kıbrıs kimse girmedi oraya. Girmedi. Sağ önünde ve gelecekte kimse girmedi. Çünkü bu mevzu burada bir kısmını daha birkaç derslerde yorumlayacak. Yani alışılman yerleri bir dakika derslerde de söyleyebilirsiniz. Düşünürsünüz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. söyleyebilirsiniz. Görüyorum ki peki işin derini inilmedi. İni inilemedi. Halkından daha fazla bir Bilgi. Devlenme. Nereye baksana? Yine bu arkadaşımız onu güzel yazmış. Devlenmiş küçüklerden. Birçok Küçük mutaklılık kitaplar olduğundan yani hemen toplamıyor Çok Küçük devlenmiş bu bir kitap. O zaman El Parti'ye.